nelerin Allah katındaki değeri. Bu konuyla alakalı sizlere 3 tane muhteşem hikaye seçtim. Hemen birinci hikayemize geçelim. Hazreti Musa'nın cennet arkadaşı Musa aleyhisselam Tur Dağında Cenabı Hak'tan niyaz etti. Ya Rabbi, acaba cennette yoldaşım, arkadaşım, komşum kimdir? Cenabı Hak. Ya Musa, filan kasabada çok genç bir kasap vardır. O senin cennetteki arkadaşındır buyurdu. Musa aleyhisselam yola çıktı. O memlekete vardı, kasabı aradı. Buldu. Bir müddet dükkanda oturdular. Halbuki genç kasap evvelce Hazreti Musa'yı görmeden iman etmiş. Onun ümmetinden olmuştu. Hazreti Musa'yı hiç tanımıyordu. Sonra kasap Hazreti Musa'yı o gece evine aldı. Misafir etti. Kasap yüzü nurlu, çok yüksek ve pek güzel misafirden çok memnun idi. Sofraya oturdular. Genç kasap yemeğe başlamadan evvel duvarda asılı olan büyük zembili aldı. Yere indirdi. İçinden iki büklüm olmuş, başı dizlerine, çenesi göğsüne düşmüş bir ihtiyar kadın çıkardı. Bir küçük çocuk gibi yedirdi, içirdi, besledi. Sonra ihtiyar kadını tekrar bezlere sarıp zembile yerleştirdi. Duvara astı. Bu arada ihtiyar kadının dili dudağı mırıldanır. Bir şeyler söyler, lakin ne dediği anlaşılamaz. Hz. Musa sordu, Oğlum bu ihtiyar kadın senin neyindir? dedi. Kasap, bu kadın benim veli nimetimdir, sevgili anamdır. Kalkıp oturmaya, yiyip içmeye takati yoktur. Sabah akşam ben bakarım, kaldırırım, temizlerim. Yedirip içiririm. Elimden geldiği kadar hoş tutmaya çalışırım. Dedi. Hz. Musa Oğlum Senin yapmış olduğun bu hizmetten çok memnun oldum. Lakin merak ettim. Niye onu zembile koyup duvara asıyorsun? Buyurdu. Kasap Efendim Evvelce yerde yatakta yatıyordu. Bir gün ben evde bulunmadığım zaman kapıya doğru yuvarlanmış onun için şimdi duvara asıyorum kendisine bir zarar gelmesin diye böyle düşündüm dedi Hz. Musa oğlum demin annene hizmet ederken onun ağzı dudağı oynuyordu bir şeyler söyleniyordu şüphesiz ki senin yaptığın hizmetten memnun olup dua ediyordu ne diyordu diye sordu kasaba Kasab. Ya Rabbi ben oğlumdan hoşnut ve razıyım. Sen de razı ol. Ya Rabbi şahit ol. Ben analık hakkımı verdiğim sütü evladıma helal ettim. Ya Rabbi yarın ahirette sen benim oğlumu cenneti alada peygamberimiz Hazreti Musa Aleyhisselam'a refik eyle. Yoldaş eyle diye dua ediyor dedi. Hazreti Musa ben Musa kelimullahım Tur Dağı'ndan geliyorum. Beni sana Cenabı Hak gönderdi. Çünkü ben Cenabı Hakk'a, "Ya Rabbi, benim cennette has yoldaşım kim olur?" diye sual ettim de Cenabı Hak bana, "Git filan yerdeki bir genç kasaptır." buyurdu. Sana müjdeler olsun. Sen anana yaptığın hizmetinden dolayı Allahu Teala senden razı oldu ve Ananın duası sayesinde ''Seni bana cennette arkadaş, yoldaş ve komşu etti.'' buyurdu. İşte anasını başına tac denlerin hakkı cennet hayatıdır. Anasına asi olan bedbaht evladın hakkı da alevli bir cehennem ateşidir. Hikayeden ibret alan evladın canı cennete vasıl olsun peygamberlere nasıl komşu olduğunu hiç unutmasın. Böyle akıllı evlat, dostlar ve Müslümanlar başına olsun. Amin. Bu hikayeden dersimizi aldığımıza göre şimdi ikinci hikayemize geçelim. Annemin hakkını ödeyebildin mi? Bir gün bir adam Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelip Ya Resulallah Anam çok ihtiyarladı Adeta çocuklaştı Sanki çocuklar gibi hareket ediyor Yerinden kalkmıyor Ben onun ekmeğini kendi elimle yediriyorum Suyunu bizzat kendi elimle içiriyorum Abdestini kendim aldırıyor Sonra seccadenin başına sırtımda götürüyorum. Her istediği yere arkamda taşıyıp götürüyorum. Ya Resulallah, anamın hakkını ödeyebildin mi? diye sordu. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Validenin, ananın hakkını yüzde birini bile ödeyememişsin buyurdular. Adam, ''Niçin ya Allah. ben anamın bir dediğini iki yapmam, kendisine bu kadar hizmet ederim, hiç bıkma'' dedi. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ''Validen sana oğlum büyüsün, büyük adam olsun ve oğlum çok yaşasın'' diye hizmet edip arkasında taşıyordu. Sen ise ona ne zaman ölecek diye, Ölse de kurtulsam diye hizmet ediyorsun. Arada dağlar kadar fark var. Anan sana bıktığı vakit, oğlum ne zaman büyüyecek diyordu. Sen ise annem ne zaman ölecek diyorsun. İşte bu niyetleriniz arasında olan büyük farkın dahi bir değeri vardır. Sen annene ne kadar hizmet etsen hakkını ödeyemezsin. Bunu çok iyi bil. Hiçbir evlat ana ve babanın hakkını ödeyemez. Fakat şunu da iyi bilesin ki sen anana böyle hizmet edersen Cenabı Hak sana büyük sevaplar verir. Ana ve babanın rızasına nail olan kimse Cenabı Hakk'ın rızasına da nail olur. Buyurmuşlardır. Bu hikayeden de dersimizi aldığımıza göre Şimdi üçüncü hikayemize geçelim Karısının Sözüyle Annesini Darıltan Evlat Bu hikaye asrı saadetten saadeti asrı olan peygamberimizin Bizzat ilgilendiği bir hadiseydi Alkama isminde bir genç vardı dindardı namazını kılar çok bolca sadaka verirdi bu zat hastalandı karısını Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi kadın Resulü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah kocam son nefesini vermek üzere halini size bildirmeye geldim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'e, Hazreti Ali'ye, Selman-ı Farisi hazretlerine ve Hazreti Ammar'a Gidin, Alkama'ya bakın, durumu nasıldır diye emir buyurdu. Gittiler, Alkama'nın yanına varınca La ilahe illallah, kelime-i tevhidi söyle dediler. Alkama bir türlü kelime-i tevhidi söyleyemedi, dili tutulmuş, açılmıyordu, hastanın öleceğine kanaat getirdiler. Hemen Hazreti Bilal'i Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiler. Hazreti Bilal durumu Peygamber Efendimiz'e bildirdi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anası babası hayatta mı diye sordu. Hazreti Bilal Babası ölmüş Yaşlı bir anası var Ya Resulallah dedi Resulullah Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Alkaman'ın anasına git Benden selam söyle Gelebilirse bana gelsin Gelemezse beklesin Ben ona gelirim buyurdu Hazreti Bilal gidip kadına haber verdi Kadın Yüz tane canım olsa Onun yoluna feda olsun Resulullah'a gitmek bana düşer diyerek bastonunu aldı. Yürüyüp Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Resulullah'ın huzuruna gelince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Bana doğruyu söyleyeceksin. Yalan söylersen bana Allah'tan vahiy gelir. Alkaminin durumu nedir? Buyurdu kadın. Ya Resulallah! Oğlum çok çok namaz kılar, bol bol sadaka verir. Öyle ki, verdiği sadakanın haddi hesabı yoktur, bilinmez. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Seninle arası nasıl, seninle helalleşmesi nasıl? Ondan haber ver, diye buyurdu kadın. Ya Resulallah, ben ona kalben kırgınım, dedik niçin kırgınsın buyurdu peygamber efendimiz kadın hanımını bana tercih eder hep onun sözünü dinler bunun üzerine Resulullah efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Anası alkamaya darılmış onun için kelime-i tevhidi kelime-i şehadeti söyleyemiyor dili tutuk ya Bilal gidip çokça odun toplayıp hazırlayın Gelip onu yakacağım diye buyurdu kadın. Ya Resulallah oğlumu gönül meyvemi yakacaksın ha? Hem de gözümün önünde öyle mi? Kalbin buna nasıl dayanır dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın azabı daha zor ve daha devamlıdır. Ona hakkını helal etmezsen devamlı yanacaktır. Eğer ondan razı olmazsan Ona namazı da sadakası da fayda vermeyecektir Kadın Ya Resulallah Alkama'dan razı oldum Hakkımı helal ettim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Bilal git bak Alkama şehadet getirebiliyor mu? Diye emretti Hazreti Bilal gitti Kapıya vardığında Alkama'nın şehadet kelimesini getirdiğini duydu Hastanın başındakilerine, Alkama'nın anası darılmıştı, şimdi hakkını helal etti, dili çözüldü, dedi. Alkama hemen vefat etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Alkama'nın yıkanıp defnedilmesini emretti. Yıkanıp işleri bittikten sonra cenaze namazını kıldı, ve kabrin başında Ashab'a ''Ey Ashabım, her kim karısının sözüyle anasını darıldırsa, karısını anasından üstün tutarsa, o kimseye Allah'ın laneti vardır. Onun farz ve nafile ibadetleri de kabul değildir. O adamın yeri de cehennemdir.'' Buyurarak Ashab'ı ikaz ettiler. Ey bu hikayeyi dinleyen ana baba ve aile sahibi olan din kardeşlerim. Hikaye gayet açık. Hiç izaha lüzum yok. Kendini ona göre hazırla. Hasan-ı Basri Hazretleri radıyallahu Kur an, Kur'an-ı Kerim'in "Ana ve baban için öf bile deme" ayeti celilesinin tefsirinde şöyle derdi. "Anan baban senin yanında ihtiyarlık ve dermansızlık devresine ererler de, bu ihtiyarlık ve halsizlikten dolayı lazımlık tutunurlarsa, onu alıp dökerken öf deme, tiksinti gösterme. Nasıl ki onlar senin küçüklüğünde aynı hizmeti seve seve yapmışlardı. Aklı olanlar için ne güzel bir nasihat değil mi? Kendisine yapılan hizmetleri düşünebilen, elbette kamil insandır. Allah'ın rahmeti, bereketi ve nusreti üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.